Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım hamd eder ondan yardım ve mağfiret dileriz Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız Allah kime hidayet dilerse onu saptıracak yoktur Kimi de saptırırsa ona hidayet verici yoktur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 Allah subhanahu ve teala hepimize rahmet etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cehenneme girmeyi, cehennemden azat edilmeyi nasip etsin. Cennette cemalini görenlerden eylesin. Kimi yüzlerin ağaracağı, kimi yüzlerin kararacağı günde Allah Azze ve Celle bizleri yüzleri ak eylesin. Rahmetiyle, mağfiretiyle temizlediklerinden eylesin. Kardeşlerim, birçok dersler yapıyoruz. Yapmış olduğumuz derslerin bir anlamı var. Bu anlam da nedir? İnsanın inandığı Değer verdiği şeyleri hayatına geçirip geçirmemesi noktasıdır. Kardeşlerim, her Müslüman kendisini şöyle tanır ve bilmek ister ki Müslümanın derecesi ve makamı, izzeti, şerefi her zaman kafirden çok yüksek ve çok yücedir. Hak Teala Müslüman'ı sever, kafiri sevmez. Hak Teala Müslüman'ı bağışlar, kafiri, müşri bağışlamaz. Müslüman'ın yeri cennettir, kafirin yeri ise cehennem olacaktır. Yani, sizlere Bugün şunu anlatmak istiyorum. Sizler veyahut bizler inanıyoruz diyen insanlar, insanlar düşünseniz ve şunu anlayasınız ki kardeşlerim Müslüman ile kafir arasında bu fark niye var? Niye bulunmakta? Müslüman teslim olmuş selamete bulmuştur. Kafir ise gerçeğin doğrunun üzerine örtmüş, zulmette kalmıştır. Unutmayalım ki, kafir de Adem evladıdır. O da Adem'in oğludur. O da sizin gibi, bizim gibi, Adem'in neslinden gelmiştir. Kafirler farklı bir ırk değildir. O da sizin, bizim gibi insandır. Onun da, sizin bizim gibi elleri, ayakları vardır. Onların da gözleri, kulakları vardır. Onlar da sizin bizim gibi havayı teneffüs eder. Onlar da sizin bizim gibi su içer. Onlar da sizin bizim gibi doğduğumuz gibi doğar ve doğduğumuz gibi onlar da yaratılmıştır. Öyleyse kardeşlerim, görünüşte, yaşayışta, yani beşeri, mecburi dediğimiz ihtiyaçlarda müştereksek, kafirle Müslüman'ın arasındaki fark ne? Niçin siz bu kadar yüksek olasınız da kafirler bu kadar alçak olan, neden izzet ve şeref Müslüman'ın da izzet ve şeref kafirin, münafır, müşrigin değil, Niçin siz cennete gidiyorsunuz da kafirler cehenneme gidiyor? Bunların sebebi ne? Hiç öğrendiklerinizle bunları şöyle bir karşılaştırdınız mı? Acaba bu sadece isimde mi bu fark var? Bunlar da cennet, işte bunlarda cehennem isimde mi oluyor bunlar? Bu meseleyi biraz düşünmemiz gerekiyor kardeşlerim. İnsanın başka bir insanla bu kadar büyük farkı olması Sadece şu değildir ki mesele sizin isminiz Abdullah yahut Abdurrahman yahut bunlara benzeyen bir isim, ötekinin adı da Hans'tı, Joseph'ti, Meryem'di, artık Robert'ti gibi isim. Fark bu değil. Veya siz et yersiniz de öteki işte et yemez. Veya siz inek yersiniz de öbürü domuz yer. Fark bu mu? Bütün insanları yaratmış bulunan Allah Azze ve Celle bütün insanların Rabbı'dır. Rızkı veren de O'dur. Yaşatan da, öldüren de, besleyen de, esirgiyen de, koruyan da budur. Terbiye eden de budur. Hak Teala kendi kullarını ufak tefek hususlar için niçin birbirinden farklı görsün? Küçücük yapılan bir mesele insanı cennete küçücük yapılan bir şey ise insanı cehenneme gönderiyor. Neden? Mesele asıl fark iman ve küfürdendir kardeşlerim. Mesele iman ve küfür olduğu zaman iş tamamen ne yapıyor? değişiyor. Asıl fark, İslam ile küfür. Mesele böyle olmazsa, şimdi düşünmek gerekiyor. Bu iki kul arasında asıl fark niye? Biri izzetli, biri izzetsiz. Biri şerefli, biri şerefsiz. Bunun tek cevabı var. Buradaki fark, iman ve küfür farkıdır. İslam demek, iman demek, Allah'a teslimiyet demektir, itaat demektir, boyun eğmek demektir. Küfür ise Hak Teala'ya itaat etmemedir, boyun eğmemedir, karşı gelmedir. Müslüman da kafir de demek ki her ikisi de insanmış bakın. Her ikisi de Allah'a kurmuş. Her sohbete başlarken sohbetlerimizde devamlı söylediğimiz bir ayeti kerime var. Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki her insan yaratılan her insan her sözde, her düşüncede, her yaşayışta, giyinişte, konuşmada, yemede, içmede, itaatta ve isyanda kurmuş. Kime? Allah'a kurmuş. Evet kardeşlerim. Demek ki yaratılan herkes kul. Fakat bu insanlardan birisi kendini yaratmış bulunana, kendini var edene itaat ediyor, onu sahip tanıyor, onu tanıyor, ona boyun eğiyor. Ne emrederse kayıtsız, şarsız hayatına geçiriyor. Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan. Eğer bir kadınsa kendisini yaratan, kendisinin dışarıya çıktığında nasıl giyinmesini istiyorsa, o şekilde giyiniyor. Nasıl çıkmasını istiyorsa dışarıya, koku sürünmeden, işvedi edalı, söz söylemeden, erkeklerle tokalaşmadan, baş başa arada, yani ölçü neyse, inanan, yarattığı, yaratılan, Yaratıcısına karşı ne yapıyor? Efendisini tanıyor ve ona itaat ediyor. Peki kafirler ne yapıyor? Onlar tanımıyor, ona itaat etmiyor. Ve sen sen sen, ben benim diyerek koyratça bir yaşama giyiyor. Giyimde, kuşamda, konuşmada, yaşantıda, hayata bakışta. Bunun içindir ki Allahu Teala Müslümandan razıdır, kafirden razı değildir. Bunun içindir ki Allah Müslüman'a cenneti vadeder, kafire ise cehenneme atacağını söyler. Demek ki kardeşlerim fark Müslümanı kafirden ayıran sadece imanmış. Evet kardeşlerim, kişinin İki şeyi iyi bilmesi gerekir Müslümanın. Birincisi bilim, ikincisi ise ameldir. Müslüman dinini öğrenecek, iki ağır emanete sahip çıkacak ve gereğiyle de amel edecektir. Önce bu ilmin en şereflisi olan Rabbını bilmesi gerekir. Yaratıcısını bilmesi gerekir. İsim ve sıfatlarını öğrenmesi gerekir. Şu topluma bir bakın, Allah aşkına. Allah'ı tanıyor mu? Allah nerede, nerede anarsan orada diyor. Hiçbir yere sığamamış, müminin kalbine sığmış diyor. Kimine bakıyorsun? Allah'ı yarattığı her şeye benzetiyor. Kadına, bilmem nerelere, nerelere. Veyahut kimilerine bakıyorsun, Allah'ın ona verdiği akıl nimetiyle Allah'ın isim ve sıfatlarını kendisi kitabında bildirdiği halde inkara, tevile veya bir başka şeye benzetmeye kalkıyor. Allah bizlere Kur'an ilmini ve hadis ilmini öğrenmeyi ve hayatımıza geçirmeyi nasip etsin kardeşlerim. Kişi önce kendisini yaratan malikini, sahibini isim ve sıfatlarıyla bilecek, onu hiçbir şeye benzetmeyecek, ismini boşaltmayacak, iptale gitmeyecek. Olduğu gibi kabul edecektir. Seni yaratan kim? Sana ne gibi şeyler emretmiş, ne hükümler koymuş, senin nasıl yaşarsan o yaşantından razı olacağını söylemiş. Onun rızasını kazanmak için nasıl hareket edeceksin? O seni yaratan hangi işlerden hoşlanır? Hangi şeylerden hoşlanmaz? Neleri sever? Hangi işleri sevmez? Bunları ancak sen Allah'ın dinini öğrenmekten, onu tahsil etmekten öğrenebilirsin. Demek ki insanoğlu kendi kendisini sahibinin, malikinin kulu ve kölesi kılan. Sahibinin rızası bulunan yoldan yürüye, onun rızası bulunmayan yolu bırakması gerekir. Eğer insanoğlunun kalbinde herhangi bir istek ortaya çıkarsa bu istek Allah'ın hükmüne aykırıysa o zaman bunu insanoğlu hemen bırakıp kendisini yaratanın hükmüne göre davranması gerekir. İşini, gücünü ona göre ayarlaması gerekir. Kendi isteklerine göre değil. Dünya başı boş değil ki. İsteyen istediği gibi yaşasın hükmü Müslüman için geçerli değil kardeşlerim. Eğer insanoğlu herhangi bir işin Allah tarafından bu kötüdür diye bildirildiğini düşünüyorsa o da bu işi kötü bilecektir. Yok herhangi bir iş insanoğlu tarafından kötü bilinirse ancak Allah tarafından iyi diye bildirilirse Müslüman bunu iyi bilecektir. Herhangi bir işte insanoğluna zarar gelecek olursa veya zarar vereceği düşünülürse fakat Allah bu işe her ne şekilde olursa olsun hayır diyorsa veyahut başka bir işte yine insanoğlu faydalıdır diye düşünse fakat Allah bunun yapılmasını emrediyorsa her ne kadar fayda düşünürse düşünürsün Allah'ın dediği neyse onun yapılması gerekir. İster bu işi yapmakla bütün insanlar bir araya gelsin seni kınasınlar. İsterse bütün dünyanın varlığı ve nimeti senin elinden çekilip alınsın. Allah'ın dediği neyse onu yerine getirebiliyorsan işte Müslümanla kafirin arasındaki fark bu. Çünkü Müslüman iman eden imanının gereğini yapandır. Kafirse hakkı kabul etmeyen hakkın üzerine örten ve Allah'a isyan eden Allah'ın emirlerinin dışında hareket edendir. Müslüman buna göre konuşurken Sözüne dikkat etmeli. Sokaktayken hareketlerine dikkat etmeli. Evet, Müslümanı Allah Azze ve Celle'nin sevgili kulu kılan nesne de ilmiyle amel etmesidir. Hak Teala'nın rahmetine Müslüman'a müstahak kılan budur kardeşlerim. Hak Teala'nın Müslüman'a kılmış bulunduğu izzet şerefte budur. İlmiyle amel etmesi. Kafirde ise böyle bir ilim, böyle bir bilgi olmadığı için bu ilim ve bilgiye göre amel etme, hareketlerini vahiy ile ayarlama yoktur. Bunun için kafir Allah'ı tanımaz. Tanımadığı için itaat etmez. Allah'ı tanamaya Rahmet etmediği için boyun eğmez. Bunun içindir ki Allahü Teala kafiri ne yapmıştır? Rahmetinden mahrum kılmıştır. Evet kardeşlerim. Şimdi düşünün. Bir kimse kalkıp diyor ki ben Müslümanım. Fakat bu kimse öyle cahil ki, o kadar cahil ki. Kendi yaratanını bilmiyor. Var edenini bilmiyor. Yani Hak isim ve sıfatlarını öğrenme gayretinde bulunmamış. Acaba bu kafirle arasındaki fark ne? Acaba isimle ne? Müslüman kafirden ayrılıyor. Yoksa giyim kuşam şekliyle mi Yoksa yemek içmekle mi Bir kimse kendisine Müslüman diyecek ve kafirle bilgi bakımından kendisinde hiçbir fark olmayacak. Şimdi kafirden eftal olması sadece birinin Müslümanım demesi birinin kafir demesiyle oluyor mu kardeşler? Hak Teala dünyada ve ahirette bu kimseyi sadece Müslümanım demesiyle rahmetini, bereketini nazil edecek mi? Şimdi ben İslamım demek, ben Müslümanım demek, herhangi bir nesil yahut aile veya bir ırk ismi mi kardeşlerim? Veya Müslümanlık, İslamlık babadan oğula, Oğuldan toruna intikal eden bir nesne mi? Bir miras mı? Eğer mesele işte Hans'ın oğlu desek her ne olursa olsun Hans, Hans olacak. Çünkü bu zant Hans ailesinden doğmuş. İşte Hans'a da diyelim ki bunlar yüksek bir zümreye mensup bir aile. E şimdi bu Hans'ın oğlu deyince yüksek bir mevkiye sahip mi anlaşılacak? Yahut da ayakkabısı eski diken eskisi diken eskici birinin oğluysa o da eskicinin oğlu diye işte bu gibi mi anılacak? Acaba ne olarak anılacak kardeşlerim? Aşağılık kim? İzzetli, şerefli kim? Bunun ölçüsü ne? Bakın Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki Hucurat suresinde Sizin en şerefliniz, en fazla Allah'ın hükümlerine dikkat edeninizdir diyor. Yani Allah Azze ve Celle indinde en şerefli, en faziletli insan en fazla Allah'ın emrine itaat eden kimse. İşte bu kimse Allah indinde en şerefli, en onurlu kimse. Bakın İbrahim Aleyhisselam'a babası putperest. Hani İbrahim'de sizin için örnekler vardır. Putperest bir ailede doğuyor. Fakat Allahu Teala'yı tanıyor. Ona ibadet ediyor kulluk vazifesini yerine getiriyor. Toplumu tamamen müşrik olduğu halde ben kavmimin eş koştuklarından beriyim diyor. Allah Azze ve Celle bunun için İbrahim Aleyhisselam'ı bütün dünya halkına ne yapıyor? Önder kılıyor. Bakın Nuh Aleyhisselam'ın oğluna. Nuh Aleyhisselam bir peygamber salatı salam üzerine olsun oğluysa Hak tanımadı, tanıyamadı. Bunun için de Hak Teala, onun peygamber hanedanlı, peygamber ailesinden olduğunu hesaba katmayarak onu cezalandırdı. Onun hadisesi hem dünya halkı için ibretten sordu. Bunun içindir ki kardeşlerim iyi bilmemiz gerekiyor ki, Allah indinde insan ile insanın farkı ancak ilmi ile ameli ile ölçülür. Bakın bir alimin misalini veriyor aleyhissalatü vesselam. İlmi ile amil olmayanın misali şu yanan kandile benzerdir. Düşünün bir mum karanlığı aydınlatıyor. İşte alimin misali de bu ama kendine faydası yok. Allah'tan korkundur, Allah'tan gayrı her şeyden korkuyor. Helala harama dikkat edin diyor, boğazından helal lokma geçmiyor. Ahlaklı olun diyor, ahlakın eseri olmuyor. İzzetli, namuslu olun diyor, insanların içinde izzetli, şerefli gözüküyor ama şeytanıyla baş başa kaldığında ne izzet ne şeref var. Her tayfenin bir dolandırıcısı vardır. Maalesef bugün günümüzde de Müslümanların dolandırıcıları önlerinde giden alimleri olmuş. Evet kardeşlerim. Bakın Nuh Aleyhisselam'ın oğlu iman etmedi. Ama Allah Azze ve Celle ey Nuh o kafirler grubundan dedi. Bu bir ders oldu. Demek ki Allah indinde insan ile insanın farkı ilim edecek ve ilmiyle amil olacak. Dünyada da ahirette de rahmetin inmesi ancak bu iki nokta için geçerli kardeşlerim. Doğru yol gösterildikten sonra bunu anlamış bulunduktan sonra hakka itaat etme boyun eğmek gerekir. Her Müslümanın görevi budur. Bu sıfat bulunmayan kimsenin adı ister Abdullah olsun, ister Abdurrahman olsun, ister Ayşe, isterse Fatma olsun. İsterse ismi Danyal olsun, isterse Hans olsun. Allah indinde bu isimlerin hiçbir farkı yoktur. Bunların her ikisinin de hakkın rahmetinden hiçbir şekilde nasipleri yoktur. Hak Teala'nın rahmeti bunların hiçbirisine ulaşmaz. Ulaşabilmesi için Allah'a itaat etmesi gerekir. Kafir mümin arasında ince bir nokta var kardeşlerim. Bu da nankörlüktür. Kafir Allah'ı inkar etmiyor. Edemiyor. Diliyle inkar ediyor. Diliyle inkar etse de, söylese de kalbi onu, fıtratı onu her zaman rahatsız eder. Çünkü birinci misak dediğimiz ruhlar aleminde Allah Azze ve Celle bütün insanlığı toplayıp onlardan bir ahit almıştır. Ben sizin Rabbiniz değil mi? Bütün ruhlar evet sen bizim Rabbımızsın. Allah Azze ve Celle yarın kıyamet gününde ben bunu bilmiyordum. Veyahut da sana vermiş olduğumuz şu ahdi bozmuştuk. Ebeveynlerimiz sana verdiği şu ahdi bozmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen nesildik. Onları azap etmen hasebiyle bize de mi azap edeceksin demeyesiniz diye hepinizin üzerine bu ahdi ne yaptım? Şahitler kıldım diyor. Bakın şeytan Allah'ı inkar etmiyor. Onun yapmadığı Adem'e secdedir. Allah'ın emrini yerine getirmemiştir. Yoksa varlığını değil. Allah'ın varlığını kabul etmekle emirlerini kabul etmeme aynı şey değil. Yani bilmekle birlemek aynı şey değil kardeşlerim. Kafirliği, şeytanın kafirliği, mankörlüğüydü, ukalalığıydı, dik kafalılıydı. Mümin ile kafir arasındaki fark işte budur. Mümin teslim olur, nimete şükreder, Allah'ın emir ve nehiileri gerek konuşmada, gerek giyin işte, gerek hal ve harekette, gerek düşünce de, gerek yaşantıda neyse onu kabul etmek, teslim etme olmaktır. Diğeri ise, af buyurun, aynı ipini koparmış, deli dana gibi, ortalıkta dolanan, citme atan, onu, bunu boynuzdayan, menfaat söz konusu olduğumu mu, iman etmek işine gelmeyen, cani, hırsız, zevkinden, menfaatinden, alışkanlığından, ödün vermeyendir. Çareyi ne yapıyor? İnkar etmekte buluyor. Ebu Cehil bile Muhammed bizim kavmimizden olsaydı iman ettim demiştir. Ebu Talip arkamdan kadınların, koca karıların maskara edeceğini bilmeseydim iman ederdim demiştir. Yani Ölüm korkusundan iman etti, dedirtmemek için iman etmemiştir. Allah hepimize hayırlı bir yaşam, hayırlı bir ölüm nasip etsin. Allah kınayıcının kınamasından, yani Allah'ın kınamasından bizleri emin kılsın. İnsanların kınamasından korkup da Allah'ın dininden uzaklaşanlardan bizleri kılmasın. Bakın Terimizin'in kitabı Zühde gelen bir ifadede halifelerden bir tanesi Ayşe annemize mektup yazarak insanları şikayet ediyor. Ayşe annemiz de ona sadece bir hadis yazıyor. Ben Allah Resulü'nün İstilat-ı Resulü'nden işittim. O şöyle diyordu. Kim insanları razı etmek pahasına Allah'ı kızdırırsa Allah onu İnsanlara havale eder. Kim de Allah'ı razı eder, insanları kızdırırsa, Allah da onu hiç kimsenin bir dilim ekmeğine muhtaç etmez ve selamdır. Evet kardeşlerim, Allah bizlere hayır versin. Müslümanı kafirden ayıran birçok özellik vardır. Bunlardan birisi de konuşmadır. Ayeti kerimede, Bakın, Rabbim bana hikmet bağış hikmet ver, bağışla ve beni salihlerle beraber kıl. Sonra gelecekler arasında bana doğruluk lisanı ver diyor. Şu ara 83-84'te. Kur'an ahlakını gereği gibi yaşamayan kimselerde bu konu, ortaya çıkan çok belirgin bir vasıftır. Bakın kafirlere, müşriklere, konuşurken ses tonları hep bozuktur. Ama bakın, en basitinden bir Kur'an'a gidin, tamamen farklıdır. Kafirler kendilerini haklı gösterme, karşı tarafı yıldırma, ikna etme, susturup üste çıkmak için Bağıra, çağıra, konuşmaktan çekinmezler. Aslında bu hayvanların vasıflarıdır. Hayvanlar da birbirlerinin me mekanına girmelerini engellemek için çarpıştıklarında hep ses gücünü kullanırlar. Oysa Müslümanların ses tonu itidarlıdır. Allah Kur'an'da bu konuyu müminlere lokmanın oğluna verdiği bir övüzü aktararak hatırlatıyor yürüyüşünde orta bir yol tut, Sesinde yüksek perdeleri eksilt. Çünkü seslerin en çirkin olanı gerçekten eşeklerin sesidir. Diyor. Evet, Lokman 19'da. Demek ki kafirlerle Müslümanların çok farkı var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan ya hayır konuş, ya da sus diyor. Eğer Müslümanım diyorsan, kendine, çocuğuna, eşine, kocana, hanımına, annene, babana, yakın ve uzağa, hayırdan başka bir şey konuşmayacaksın. Kur'an ahlakından uzak olan insanların asıl amaçları, kendilerini insanlara beğendirmek olduğu için, bu durumda samimiyet tamamen ortadan kalkar. Samimiyet olmayınca doğal olarak hikmetli konuşma da olmaz. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın zikri dışında kelamı çok yapmayın. Çünkü Allah'ın zikri dışında çok konuşma kalbe kaspet verir, katılık getirir. Şunu bilin ki insanların Allah'a en uzak olanı da kalbi katı olanlardır. diyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Cündep, Allah kendisinden razı olsun diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir adam geldi ve dedi ki vallahi Allah falanı bağışlamaz. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam. allah Teala der ki, benim adamı, adı, adıma falanı bağışlamayacağına yemin eden kimmiş? Kuşkusuz ki ben onu bağışladım ve bu yemin edenin amelini iptal ettim demiştir. Bakın bunu Müslüm sahinde nakletmiştir. Yani insan hep hayır konuşacak, konuştuğu şey kendisine fayda verecektir. Allah adına hiçbir zaman konuşmayacaktır. Müslümanı kafirden ayıran giyinidir kardeşlerim. Müslüman erkeği olsun, kadını olsun, çocuğu olsun, şeffaf, dar, vücut hatlarını belirten hiçbir şey giyemez. Eğer Müslüman olduğunu söylüyorsa, çünkü bu, onun dininin neyidir, emridir, gereğidir. Toplum nasıl giyiniyorsa öyle giyinme değil. Toplumun örfü, adeti nasılsa öyle değil. İslam nasıl istiyorsa öyle giyinmek zorundadır. Bakın bugün kafirlere giyin de bir sınır tanıyorlar mı kardeşlerim? Kur'an'a gidelim. Onlar bir zaman öyle hale gelmişler ki Kabe'yi dahi çırıl çıplak tavaf ediyorlar. Ve burada utanma yok diyorlardı. Kardeşlerim haya yani utanma ancak imanlandır ve iman ehlindedir. Eğer bir Müslüman inandığını söylüyorsa eğer kafirle de ayrı bir farkının olduğunu iddia ediyorsa o zaman giyimde, kuşamda kafire benzemeyecek. Müslümana yakışan neyse ona göre ne yapacak? Giyinecek ve ona göre hareket edecek. Kadınsa kadınsı, erkekse erkeksi. Hiçbir kadın erkeksi gibi erkeğin elbiselerini giymeyecek. Hiçbir erkek de kadınsı davranışlarda veya kadının elbiselerini ne yapmayacak? Giymeyecek. Müslümanı kafirden ayıran yaşantıdır. Kafir, Ahirete karşılık dünyayı ister. Müslümansa dünyayı ahirete tercih eder. Dünyanın ahiretin bir tarlası olduğuna inanır, ektikçe eker mahsulünü ahirete bırakır. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünya Müminin hapsanesi kafirin cennetidir buyurmuştur. Bakın Müslümana kafirden ayıran en belirgin özelliklerinden birisi infak etmedir. Hemen Bakara suresine bakın müminlerin vasıflarını Allah azze ve celle sayarken onlar hem yer hem de Allah yoluna infak ederler. Ama kafirlerin infakı öyle bir şeyler yoktur. Yapıyorsa muhakkak bir çıkarı vardır. Ve infak sadece inanıyorum diyenlerin zenginlerine mahsus bir eylem değildir. Allah Azze ve Celle Ali İmran 134'te Rabbimiz onlar varlıkta ve darlıkta infak edenler buyurmuştur. Herkes imkanı dahilinde infak etmelidir. İnfak edilen şeyler de sevdiğimiz değer verdiğimiz şeylerden olmalıdır. Habil gibi infak etmeliyiz ki Allah katında kabul edilsin kardeşlerim. Ama insanları ifsad etmek için batıl dav davaları uğruna maddi ve manevi Veren batıl kimseler de vardır. Yani unutmayın iman ehli birbirini sevmek zorunda, infak etmek, yardımlaşmak zorundadır. Unutmayın ki kafirler de birbirinin dostudur. Onlar da birbirine ne yaparlar? Yardım ederler. Müslümanı kafirden ayıran bir özellik de namazıdır kardeşlerim. Kişinin ilk bakılacağı amel namazıdır. Bundan geçti mi her şeyden geçer. Müslüman namazını dosdoğru kılar namazına dikkat eder. Kafirse selam vermez. Namazdan hiç alakası yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın iman babında nakledilen bir rivayette onlarla sizin aranızdaki ahit yani müşriklerle, kafirlerle sizin aranızdaki ahit namazdır diyor. Kim namazı terk ederse o müşrik olur diyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Demek ki inandım diyen bir insan namazını ne yapacak? Kılacak. Müslümanı kafirden ayırt eden en önemli özelliklerden birisi selamdır. Bakın aleyhissalatü vesselam geçmiş ümmetlerden iki haslet size de geçti diyor. Kindarlık ve haset. Bu bir yülgüdür diyor. Saçı tıraş eder demiyorum. Dini tıraş eder. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Sizleri birbirinizi sevecek bir haslet söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınlıyor. Bugün öyle hale gelmiş ki Müslümanım diyen insana selam veriyorsun, almıyor, almıyor kardeşler. Sana kininden sana pisliğinden, hasetinden, düşmanlığından Müslümanım diyen senin selamını almıyor ve sana selam vermiyor, gavur gibi bakarak geçiyor peki şimdi buna Müslüman diyen kim? şuna kafir diyen kim? kıyamet alametlerinden birisi herkes öyle bir hale gelecek ki sadece tanıdıklarına veyahut bir ziyadelikte işi olana, çıkarı olana selam verecek diyor kardeşlerim dinimiz yani Müslüman olan Resul'ün sözüyle hareket eder tanıdığına tanımadığına selam ver, tanıdığına tanımadığına yedir, içir diyor dinimiz. Müslümanı kafirden ayıran ibadetidir, takvasıdır kardeşlerim. Müslüman her sözünde, her düşüncesinde, her eyleminde ihsanı hatırlayandır. Yani kendisi Allah'ı görmese de görüyormuş gibi ibadet edendir. Münafıkça hareket eden değil. Müşrik ve kafirce hareket eden değil. Allah'ın kendisini yani karanlıkta da, aydınlıkta da, toplumda da, tek de, her halükarda görüp gözettiğini bilerek hareket edendir. Kafire baktığımızda onun için hiç sorun değildir. Hayvanlar nasıl yaşıyorsa o da aynı yaşıyordur. Müslümanı kafirden ayıran dünyaya ve ahirete bakışıdır kardeşlerim. Bir Müslüman ölümü asla yokluk olarak görmez, aksine bir kurtuluş olarak görür. Allah'a kavuşma olarak görür. Allah hepimize kendisine kavuşmayı sevmeyi nasip etsin. Allah bize ölümü sevdirsin kardeşlerim. Kafirlerse ölümü yok olmak olarak gördükleri için, öldükten sonra dirilmeyi inkar ettikleri için bu dünyada istedikleri gibi bir yaşama şeklini seçmişlerdir. Allah hepimize hayır versin, ahirette eli boş kalanlardan eylemesin. Müslümanı kafirden ayırt eden bir özellik de Helala ve harama dikkat edişidir kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam helal da bellidir, haram da bellidir diyor. Bu ikisine dikkat eden dinini ve ırzını korur diyor. Dikkat edin diyor. Her padişahın bir korusu vardır. Allah'ın korusu da haramlarıdır. Dikkat edin diyor. Bir çoban sürüsünü yasak korunun sınırlarına getirirse orada otlatmış gibi olur. Diyor. Dikkat edin diyor. Vücutta bir et parçası var. Bu düzeldi mi bütün uzuvlar yani gözde, dilde, elde, düşüncede hepsi düzelir. Bu bozuldu mu her şey bozulur diyor. Allah hepimize hayır etsin. Demek ki bakın bir yenen içilen bir şey yani bir helala dikkat etme insanın dinini ve ırzını namusunu koruduğu gibi helal ve harama dikkat etmeme hem kendisinin dininin gitmesine hem de neslinin bozulmasına sebep oluyor. Sesim net mi geliyor mu? Evet kardeşlerim. Müslüman'ı kafirden ayıran bir özellikle, özellikle günümüzde olduğu için seçtim, ana babasına karşı saygısıdır. Allah kitabında onlara iyi davranmayı, şükretmeyi, üf bile dememeyi söylüyor. Üf bile deme diyor. Yani kalkıyor, su veriyor veya bir şey istiyor, üf deme diyor. Demez. Ama bugün kafirlere bakın. Ana ve babası yaşlandığında eziyet evleri yapmışlar. Dayak atma evleri, rezil etme yerleri var. Oralara götürüp, oralarda ne yapıyorlar? Ölümünü bekliyorlar. Ve unutuyorlar. Adına da huzur evi diyorlar. Ama Allah Azze ve Celle dinimizde ne diyor? cennet anaların ayakları altında diyor. Kime iyilik yapayım? Anana. Kime? Anana. Kime? Anana diyor. Sonra? Sonra babana diyor. Evet. Demek ki cennet vesileniz anne ve baba. Ama bir eşseniz sizin cennete girmenize vesile ise kocanızdır. Onu etmek zorundasınız. Ama kafirler ne der? Kadın da erkekte de eşittir eşit der. Hayır. Yaratan bundan razı olmamış. Erkek kadının üzerine nedir? Bir nebze üstündür diyor. Erkek onu etsin değil. Erkek onu koruyucudur. Sen Allah'ın emrini tut. Allah da sana onu hayırlı kılsın. İşte kafirle Müslüman'ı birbirinden ayırt eden noktalar çok önemli. Erkek olsun, kadın olsun, ana babasını razı etmesi cennete girmesine sebep, kadınınsa ayrıyeten kocasını razı etmesi cennetine girmesine sebeptir. Eğer Müslüman olduğunu söylüyorsa, hatta bir kadın kocasına eziyet ediyorsa, Hurilerden bir huri o kadına gökten lanet eder diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü'nü senin yanında kısa bir zaman kalıyor sen sonra eziyet ediyorsun. Allah sana lanet etsin. Seni kahretsin der diyor. Ama tabi o onu duymaz diyor. Bir insanın sahip olacağı en büyük nimet Müslüman olmaktır kardeşlerim. Bunun kadir kıymetini bilelim. Bakın Kasas suresine Karun bütün malıyla depdebe içinde halkın arasına çıkıyor. Gururlanıyor. Kibirleniyor. Bu benim diyor kendi kazancım diyor. Oradan bir kısım diyor ki şuna verilen bize de verilmeli değil miydi? Onlara birisi diyor ki Müslümanlık nimeti nimetlerin en üstünü değil mi? Onlar o an için sukut ediyor. Biz Karun'u yerin dibine batırdık. Malı da ona fayda vermedi diyor. Bunun üzerine demin yüksünenler hani ona verilen bana da verilmeli değil miydi diyenler iyi ki ona verilen bize de verilmemiş yoksa onlar gibi biz de helak olacaktık diyorlar. İlla bir bela, illa bir musibet, bir şeyin doğru olduğunu gündeme getirmemeli. Bir insanın sahip olabileceği en büyük nimet Müslüman olmaktır. Müslüman olmak, dünya ve ahiret saadetine nail olmak demektir. Müslüman olmayan kişi, her ne kadar dünyada çok rahat yaşasa da, hiçbir eziyet görmese, Hani halk deyimiyle elini sıcak sudan soğuk suya sokmasa bile bunlar ebedi saadetten mahrumdur. Kardeşlerim, Müslümanla Müslüman olmayan arasında dini ölçülere göre siyahla beyaz ne kadar birbirine zıtsa o kadar birbirine zıttır. Allah Allah müslümanı sever. Günahını bağışlar, ona rahmetiyle tecelli eder, onu cennetiyle mükafatlandırır. Kafir, müşrik, münafıksa bunun tam aksinedir. Peki iki insanı bu derece farklı kılan neymiş bu kadar anlattığımıza göre? İkisini de Allah yaratmış, şekilleri aynıymış, aynı havayı soluyorlar, aynı gıdaları yiyorlar. Müminle kafir arasındaki fark sadece birinin adı Abdullah, öbürünün adı Hans olmasından mı? Birinin domuz etini yemesi, birinin inek eti yemesi mi? Birinin içki içmesi, birinin limonata içmesi mi? Fark bu mu kardeşlerim? Bir insanın mahiyetini tam kavrayıp içine sindirmediği ve hayat tarzı haline getirmediği Birkaç kelimeyi telaffuz etmekle yani kuru kuruya kelimeyi şehadeti söylemekle böyle bir imtiyaz elde etmesi makul ve mümkün müdür? Şöyle bir düşünün. Sadece yemeğin adını söylesek açlığımız gider mi? Ben çok acıktım. Bir göğeç, göğeç yesem. Doydum mu? Evet çok susadım. Su, su dedim şimdi. Susuzluğum gitti mi? Hararetim söndü mü? Ateş dedik, sıcak dedik. Ateşten bahsetmek, üşümeyi gidermediği gibi sözde ben Müslümanım demek de gerçek Müslümanlığın faydalarını sağlamaz. Müslümanlık Allah'ın insana en büyük armağanı. En büyük nimetidir. Allah hepimize hayal versin. Bu hayat tarzı haline getirilmediği müddetçe Allah'ın rahmeti de bize ne yapmayacak mümkün olmayacak. Eğer ben Müslümanım diyorsanız ve Müslümanım diyen bir kimse bir kafir kadar İslam'dan habersizse Allah'a itaati yoksa hayatı bütünüyle isyan içinde geçiyorsa, sadece ismin değişik olmasıyla kafirden üstün sayılması mümkün mü? Kardeşlerim sadece isminden dolayı kafir ya da müslüman olmaz birisi. Fark birinin sarık sarması, kravat takması veya takke takması, foter takmasıyla olmaz. Evet kardeşlerim Müslüman İslam'ın sınırlarından çıkmadığı sürece Müslümandır. Kelime-i söylemişse Allah Azze ve Celle ile ciddi bir sözleşme yapmıştır ve onun gereğince amel etmiyorsa o zaman bu nasıl İslamlıktır? Münafıklar ne yaparlar? Sizin yanınıza geldiğinizde ben de Müslümanım. Ben de sizin gibi inanıyorum derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa ben o beyinsizlerin iman ettiği gibi mi iman ediyorum derler. Güya hem Allah'ı hem de müminleri aldatmaya çalışırlar. Onların kalpleri hastalıklıdır. Halbuki bunlar kendilerinden başkasını aldatamazlar. Senin yanına gelirler. Ben şirkten Küfürden kurtardığın Allah razı olsun derler. Belli bir seviyeye gelirler. Seninle topluma girerler. Kendilerini Şeyhülislam ilan ederler. Seni her yerde kötülerler. Senin bir eserin olur. Çalarlar. Hırsızlık yaparlar. Ve onunla üvünürler. Benim şunun var bunun. Halbuki nankörlük yapmasalar. Vefalı olsalar. O yaptıkları amel onlara hayır kazandıracak. İslam teslimiyet ve itaatı küfür ise ret ve isyanı gündeme getirir kardeşlerim. Müslüman olan teslim olacak Allah'a kayıtsız şahsız itaat edecek. Ama kafirlere, müşriklere, münafıklara bakın bunlar hiçbir zaman teslim olmazlar. Müslüman yaratıcısını tanır. Onun emir ve yasaklarını dikkate alarak yaşar. Böylece Rabb'i katında takvalı olur, değeri olur, izzeti olur, şerefi olur. Kafir ise yaratanını tanımaz. Onun emir ve yasaklarını yok sayarak yaşar. Allah katında hiçbir değeri olmadığı için kendi izzet tabi yok olmadığı bir şerefi olmayan bir şerefinin peşinde koşar. Yemin ederken bile bakın izzet ve şerefime olsun der. Ulan senin ne izzetin şerefin var? Anlatırlar. Genel ev bir tanesinin işi mahkemeye düşmüş. Kadın satan. Yemin eder misin? Tabi izzet ve şerefimin üzerine diyor. Ulan sen kadın satıyorsun. Buyunuzda gavatsın. Senin ne izzetin şerefin var da? Neyinin üzerine yemin ediyorsun? Müslümanlarsa sadece kendisine izzet vereni tanır, yemin ederken de vallahi billahi tallahi der. Buna da ancak iman edenler ne yapar? Değer verirler. Evet kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Hayatta bir meslek sahibi olmak için yıllarca emek veren, paralar harcayan, kurslara giden insanlar vardır. İşte doktor olacaktır, mühendis olacaktır, öğretmen olacaktır, çırak, kalfa, usta olacaktır. Herhangi bir işleme öğrenecektir. Nice gayretler sarf edilir değil mi? Peki ben doktor oldum, mühendis oldum, öğretmen oldum, usta oldum demekle bu mesleğe sahip oluluyor mu? denmekle olmuyorsa sadece Müslüman oldum demekle de gerçek Müslüman olunmaz. Sadece iki cümle söylemekle cennete girilmez. İnsanlar sadece iman etmekle bırakılacaklarını ve kendilerinin imtihandan geçirilmeyeceklerini mi sandılar diyor. Ankebut 2'de. Yoksa siz Allah içinizden cihad eden ve direnenleri ortaya çıkarmadan kolayca cennete gireceğinimizi sandettiniz diyor alimden 142'den. Eğer söylenen kelimeyi tevhid kalbin derinliklerine inmiyorsa düşüncesi ahlakı davranışı etkilemiyorsa sadece dil ile söylenmesi çok şey ifade etmiyor kardeşlerim. Allah'ın birliğine onun Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu elçisi, olsun, o elçisi olduğuna inanma bir sorumluluktur. Bir yönlenmedir. Allah'ın dinine uyma, Peygamber'in sünnetine göre hareket etme her söze, her işe, her davranışa, her amele, her ibadete dökülmelidir. Eğer dökülmüyorsa bu nasıl iman etmedir? Müslüman olmak güzel bir kimlik kazanmaktır. Kelime-i şahadeti söylemek cennete giriş vesilesidir. Eğer Müslüman olmak bir kimlikse, kelime-i şahadeti söylemek İslam hududundan gösterilen bir pasaport mesabesinde olursa Öyleyse o huduttan içeriye giren o ülkenin kurallarına uyacak. Yasaklarını çiğnemeyecek. Aksalde o sınırdan ne yaparlar? Çıkarırlar. Hani duyarsınız. Sınır dışı edildi. Niye sınır dışı ediliyor bir adam? Hiç düşündünüz mü? Sen buraya uyum sağlamıyorsun. Sen burada yaşayamazsın. Çünkü bizim burada kurallarımız var. İşte Müslüman ve kafirin isim aldığı nokta bu. Eğer şahadet etmişsen bu İslam'a giriş beyanıdır. Ve Müslüman olmaya başlamaktır. Bu kişi kendini vahye teslim etmiş demektir. Zaman içinde ne yapacaktır? Dinini öğrene öğrene kademe kademe kademe mesafe kat edecektir. Ve imanı içinde sindirecek İslam'ı amellerine yansıtacak ve olgunlaşacaktır. İman şube şubedir, küfür de şube şubedir. İmanın da, inkarın da dereceleri vardır. Cennetin de, cehennemin de kat katları, değişik kapıları vardır. Sen imanında ne kadar olgunlaşırsan, cennetin kapılarından girişin, belki de hepsinden girişin sağlanacak. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Onu unutmayalım ki, herkes iman ve amelinin, inkar ve isyanının derecesine göre muamele görecek. Yani gerçek anlamda mümin olmaya veya olmamaya dair, ne gelmişse dinimizden, ona göre hesaba çekileceğiz. Bakın hadis-i şeriflere şimdi Müslüman'dan kafire ayırt ediyoruz. Sizden biriniz kendisi için sevdiğini, kendisi için sevdiği bir şey, kardeşi için de sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz diyor. Evet, selam veriyorsun Müslüman diye selamını almıyor. Böyle bir adam Müslümanlığın neresinde? Hadi geçtik artık sizden birisi kendisi için sevdiğini kardeşi için sevmedikçe diyor. Bakın Müslümanlığın bunlar nedir? Tanımlarıdır. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü Allah'a and olsun ki sizden biriniz. Ben kendisini anasından çocuğundan bütün insanlardan daha sevimli gelmedikçe gerçek mümin olamaz diyor hadi buyurun peygamberin şurada bir emri var ve sizin hareketinize bakın bir sözde, bir yeme içmede bir konuşmada adama diyorsun ki şeytan sol eliyle yer sol eliyle içer sol eliyle verir, sol eliyle alır bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sağ eliyle yer sağ eliyle içer sağ eliyle verir, sağ eliyle alır diyorsun. Omuz silkiyor Müslüman ve hareketlerine dikkat etmiyor. Bakın, Allah'a andolsun ki diyor, sizden biriniz ben kendisini anasından, çocuğundan, bütün insanlardan nefsinden de daha sevimli gelmedikçe gerçek iman etmiş sayılmaz diyor kardeşlerim. <gülüyor> Müminlerin diyor iman yönünden en mükemmeli ahlakı en güzel olandır diyor. Bugün bakın hırsızlıkta bini bir para. insanları vitrin gösterip karşılarına geçip ineğin dilini doladığı gibi dolaya dolaya konuşan insanlar var. Ve peşinden giden bir sürü ahmaklar var. Eğer bunda iman olsa kendisinde ne yapar? Ahlak olur. Evet kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine güvenilmeyen kişinin imanı yoktur diyor. Ahmet Müstesim'den haklı <gülüyor> Allah hepimize hayır versin. Demek ki Müslüman ve kafir arasında çok önemli farklar var. Allah kendisinden razı olsun. Ömer bin Abdülaziz Adi bin Adi'ye Yazdığı mektupta bakın neler söylüyor. İmanla ilgili bir takım farzlar, ölçüler, sınırlar ve edepler vardır. Kim bunları tam yaparsa imanı kemala ermiş olur. Kim de eksik yaparsa imanı tamamlanmamış olur diyor. İmam Bukhari bunu kitabın imandan aklediyor. Bakın tekrarlıyorum. İmanla ilgili bir takım farzlar, ölçüler, sınırlar ve edepler vardır. Kim bunları tam yaparsa imanı kemala erdirmiş olur. Kim de eksik yaparsa imanı tamamlamamış olur. Diyor. Bakın kardeşlerim Müslümanların uzun zamandır yaşadıkları şu dünyada zillet, zulüm, kan, hep had safhada. Bu Müslümanların dinine dönmediklerinden, yaşamadıklarından, özüne benimseyemediklerinden kaynaklanıyor. Müslümanlar dünyada örnek olmalı, önder olmalı, en hayırlı, en üstün olmalıdır. Ama maalesef Müslümanlar bunu becerememiştir. Kafirlerin yaşantısı onlara daha cazip hale gelmiştir. Onlar gibi konuşma, onlar gibi hayata bakış ve bunun yanında da biraz abdest, biraz namaz, mehder marşıyla hacca gidiş geliş bunlar olmuştur. Bu da hiç kimseye bir fayda ne atmamış, vermemiştir. Soruyorsun adamı. Davarları var, çoban, mal sahibi 300 koyunun var. Zekatı kaç? Zekattan haberi yok. Adam sığır gidiyor. 40 tane sığırım var. Zekatın kaç? Müslümana soruyorsun bunu, Müslümana. Zekattan haberi yok. Adam hacca gidiyor. Hacca gidiyor. Peygamber'e selam söyle diyor. Tavaf yaparken diyor, şunu şunu yap. Şu dileklerimi ilet. Kabe'nin içinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın haşa yattığına inanan hala salaklar var Müslümanlarda. Ve gittiğinde peygambere doğru namaz kılanlar var. Bu nasıl İslam kardeşlerim? Birileri de gidiyor Müslümanları bir puta, bir taşa şikayet ediyor. Onunla Müslümanın arasındaki fark ne? Veyahut gidiyor bir ölüden, bir yatırdan veyahut bir türbeden medet umuyor. Bana çocuk ver diyor kısmeti açılsın diyor bana iş bul diyor eğer işleri rast gider veya çocuğu olursa hemen bir adak diyor getiriyor türbeye ölüye yatıran kurban kesiyor diriden Allah'tan istemiyor ve bunun adı Müslüman peki Müslüman Allah'tan mı ister ölüden mi ister kızı oldu adını ne koyur, satır yani yatıra satmış. Erkekse satılmış koyu Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Peki biz bugün Kur'an'ın ve hadislerin belirttiği vasıfları taşıyor muyuz? Taşıyıp taşımadığımızı öğrenmek için önce Kur'an ve sünneti okumamız gerekiyor. Hadi sahir fırkaları bırakın kitap sünnetten amel ediyorum diyen insanlara bir bakın bir bakın kardeşlerim okumadığınız için dininizi öğrenmediğiniz için size kim öğretiyorsa onun ağzına bakıp onun kimliğini alıyorsunuz bakıyorsun İstanbul'dan bir A şahsı çıkmış ha bu çok güzel konuşuyor millet O'cu olmuş B B'ci olmuş C C'ci olmuş de ci. Hepsi de kitap sünnetten amel ettiğini söylüyor. Biz cicibiciler değiliz. Bizler Allah'ın bize verdiği Müslüman sıfatını taşıyan insanlarız. Müslümanlar birlik beraberlik içinde yaşar, kopuk yaşayamaz. İzzetsiz, şerefsiz, izzetten ve şereften yoksul olanlar Müslümanın önünde insanlara dinini öğreten sıfatları alamazlar. Alıyorlarsa o zaman öğrettikleri toplumun da, af buyurun belki biraz ağır olacak, demek ki onlar gibi izletsiz ve şerefsizler veyahut izletsiz ve şerefsiz olmaya aday insanlardır. Bugün bir Müslüman, hem Müslümanım diyecek hem cahil olacak, hem Müslümanım diyecek hem ahlaksız olacak, hem Müslümanım diyecek hem sahtekar olacak, hem Müslümanım diyecek hem yalancı olacak. Bu mümkün mü kardeşlerim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cimrilikle iman, hasetle iman, kibirle iman bir kalpte bulunmaz diyor. Böyle buyurmuşken bu ve benzeri hastalıklarla mamur olan Müslümanlar neden kendilerini gözden geçirmezler? Birileri hasta mıyım değil miyim diye gidip check-up yaptırıyor değil mi? Çünkü ölümden korkarlar. Neden bir Müslüman manevi çakap yaptırma ihtiyacı duymaz? Yaşadığı maddi ve manevi felaketlerin sebeplerini neden araştırmaz? Kardeşlerim, isme ve resme dayalı Müslümanlığın bir fayda sağlamadığını bir Müslüman neden görmez? Haya imandan olduğu halde, Mevcut hallerinden Müslümanlar neden utanmazlar? Kadını erkeği istenen işi yapmayıp efendisi önünde el pençe diman duran ve durmadan sadece efendisinin adını zikredip onu met eden hizmetçiye ne denir? Herhalde dürüst, çalışkan ücreti hak eden bir hizmetçi denmez değil mi? Peki sabahtan akşama kadar Kur'an okuyor, tesbih çekiyor, namaz kılıyor ama Kur'an'ın, sünnetin, vahyin ruhundan habersiz, insanı kötülüklerden men eden namazın ve orucun faydasından nasipsiz bir insana ne iyi Müslümansın denilebilir mi kardeşlerim? Gücünü, çapını Bilmeyenler üstesinden gelemeyecekleri işlere girerek yanlış iş yaparlar. Ve giriştikleri işte muvaffak olamazlar. Yanlış yapmamak için kişinin haddini bilmesi, imkanlarını yoklaması gerekir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ha bu sohbetimizle bizim işimiz Ahmet, Mehmet şunu yaptı, bunu yaptı şunu şöyle etti, bunu şöyle söyledi demek değil. Bizim Ahmet'le, Mehmet'le, Ayşe'yle, Fatma'yla işimiz yok. Biz doğruyu, gerçeği olması gerekeni yazıp okuyacağız, anlatacağız, tebliğ edeceğiz. Bu tebliğ nasıl olacak? Çok kolay olacak. Geçmişte bunu sahabeler yaptı. Tabi'in yaptı. Tebe-i tabi'in yaptı. Bizde örnekleri, şablonları çok. En güzel örnek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve onun hayatı. Rabbimiz kitabında sizin için, ahireti umanlar için en güzel örnek, en güzel numune diyor. O da Allah'ın Resuludur. Öyleyse bizde hayatımızın her safhasında bize örnek olacak uygulamalarını öğreneceğiz onun hayatımız hakkında yazdığı reçete neyse ona uyacağız. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Eğer biz Resul'ü tanımazsak onun yolundan gelenleri nasıl bileceğiz? Onun yolundan gelen özelliklere sahip olanları nereden bileceğiz? Bakın onlar dünya ve dünyanın içindekilerine önem vermediler. Hatta dünyayı ve içindekileri yerdiler. Dünyaya olan uzaklıkları derecesinde Rab'larına yakın oldular. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni seven arkamdan benim gibi gelsin demesi sahabe ölürken hep ağlamıştır. Allah Resulü öldüğünde üç dirheme vardı. İşte benim şu kadar dirhemim var. Nasıl ben bu şekilde gidiyorum diye sahabe hüngürüngür ağlamıştır. Bugün Müslümanların üzerinden onun bunun parasını alarak villalar yaptıran ne kadar şerefsiz, izzetsiz insanlar var. Ve bunlar Müslümanım diye çıkıp insanların karşısında din anlatıyorlar. Ve hala da devam ediyor utanmazlar. Müslüman, şan, şöhret, makam peşinde koşmaz. Hiçbir sahabe bunu yapmamış. Hiçbir tabiin yapmamış. Hiçbir alim bunu yapmamıştır hep Allah'ın izzet ve şerefinin peşinde koşmuşlardır. Bugün bakın, ben de derim ki, ben şöyleyim ki, ben böyleyim ki, kendilerinden başka kimseyi tanımıyorlar. Azıcık Kur'an okusalar, her bilenin üzerinde bir bilen vardır, diyor Allah Azze ve Celle. Onlara bakın, dünyalık bir çıkar ve menfaat için mümin kardeşini asla kırmadılar, asla üzmediler, Asla satmadılar. Ama bugün kafirlere, müşriklere, münafıklara bakın. Azıcık bir çıkar için seni anında satarlar. Anında kırarlar, anında üzerler. İşte Müslüman'ın, kafirin farkı bu. O müminlere, sahabelere Allah'ın rızası denildiğinde akan su dururdu. Allah'ın rızasından başka bir şey düşünmezlerdi. Ebu Davut'ta gelen bir rivayette birinize Allah için dendiğinde onu yerine getirin. Ama Allah aşkına diye kimseye demeyin diyor. Yerine getiremez de günahkar olursunuz. Allah rızası için dendiğinde bir Müslüman orada durur. Ama münafık, kafir durmaz. Dün seni överken bugün yerer. Onlar asla saltanat kurmadılar. Asla lüks yaşantıları olmadı. Her zaman tevazulu ve alçak Ama bakın dünyada yaşamak isteyenleri hep deptebe isterler. Saltanat isterler, lüks isterler. Tevazu, alçak görmek mümkün değildir Onların dillerinin söyledikleri kalpleri yalanlamadı. Anlattıklarını önce kendileri yaşadılar. Benim sözümü tutun ama yaptığımı yapmayın demediler. Ben selefin içinde öyle hocayım diye geçinen izlefsiz şerefsiz tanırım ki sizin hocanız etrafında 360 derece fırıldak gibi dönmediği müddetçe hocalık yapamaz diyenler var. Aha bunlara İslam diyorlar. Hiçbir zaman benim sözümü tutun ama yaptığımı yapmayın diyemezsiniz. İlmiyle amil olmayana belam derler. Onlar hiçbir haksızlık ya da adaletsizlikten yana olmadılar. Sahabe her zaman adaletli oldu. Haksızlığın yanına gitmedi. Tabi'in, tebe-i tabi'in alimler de. Ama bugün inandım diyen insanlara bakın. Sanki hırsıza, arsıza, namussuza, izzetsize, şerefsizde adını belirt hemen gidelim de onun yanına bir kuyruk olalım derdine düşmüş insanlar. İzzetli ve şerefli insanların yanında kimseyi göremiyorsun. Bakın sahabeler insanları aldatıp dünyalık toplamak için dinlerini az bir para karşılığında satmadılar. Ka'ap bin Malik olayına bakın kardeşlerim. Sefere gitmiyor, kendisiyle konuşulmuyor, selamı alınmıyor. Bakın müşrikler, kafirler haber gönderiyor. Ey Ka'ap, efendim sana eziyet ediyormuş. Sen dünyada eziyet çekmek için gelmedin. Gel bizim içimizde, şu an şöhret içinde yaşa dediklerinde bile Ka'ap iltifat etmedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakeza kendisine birçok şeyler teklif edildiğinde güneşi bir elime ayı bir elime verseniz yine de hak davamdan dönmem dedi. Bugünkülere bakın ne yaptılar? Dünyalık toplamak için dinlerini satıyorlar. O müminler ilim yolunu, ticaret kapısı yapmadılar. Allah için yaptıkları icraatları dünyalık karşılığında satmadılar. Bugün para almasa Arap'tan yerinden çıkmayan alimim diye geçinen insanlar var. Maaş almadan davet yapmayan insanlar var. Onlar ilim yolunu ticaret yapmadılar. Ticaret kapısı yapmadılar. Allah için yaptıkları icraatları Dünyalık karşılığında satmadılar. Satanlar bizden değildir. Müminlerin özelliklerini saymakla bitiremeyiz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle beni de sizleri de mağfiret etsin. Razı olduğu kulların arasına koysun. Kardeşlerim her Müslüman kendisini vahyin kantarına çıkıp tartacak, nerede olduğunu görecek, Allah'ın kimi sevdiğini, kimi sevmediğini bilecek ve Allah benim neyinden hoşlanıyor, neyinden hoşlanmıyor bunun muhasebesini yapacaktır. Aynaya baktığında kendini görecektir. Evet. Ne kadar insanların pisliğiyle uğraşırsan uğraş, ancak reytinglerini artırırsınız. Bütün olayları örneklerini toplumda görmeniz mümkün. Allah subhanahu ve teala hepimizi mağfiret etsin. Öğrendiğimizi, neden öğrendiğimizi bilenlerden eylesin. Öğrenme ihtiyacımızı artırsın. İlmiyle amil olanlardan eylesin. Ve bizlere Rabbani alimlerin gelmesini nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve tutubileyim. Elhamdülillah Rabbil alem. Hepinize selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.